Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, Bugün bir Kur'an kavramı olarak cehennemden bahsetmek istiyorum. İki haftalık bir cehennem konusunda Kur'an'a dayalı konuları gündeme getirdikten sonra da inşallah işin öteki tarafı olan güzellikleri, cenneti ve cennetle alakalı hususları gündeme getirmeye gayret edeceğim. Hatırlanacağı gibi, Son birkaç hafta kıyamet ve ahiretle ilgili bazı konuları gündeme getirmiştik. Onların kısmen bir devamı şeklinde değerlendirilebilir. Sevgili dinleyiciler, cehennem konusu aslında yer yer rahatlarımızı kaçırtmalı, huzurumuzu bozmalı değil ama gerçek huzurun, mutluluğun ne olduğunu tekrar zihinlerimizde yeniden düşündürülmesi için motive etmeli bizi. Dünyanın önemli bir kısmında Müslümanlar, kafirler eliyle cehennemi ateşler altında inler iken, bazı insanların keyiflerine, rahatlarına, süslerine, eğlencelerine devam etmesi ne kadar doğrudur, ne kadar uygundur. Ölümü hatırlamamak, hasta ziyaretinde bulunmamak, fakirlerin yanında yer almamak, Müslüman kardeşlerimizin bırakın ayağına batan dikenden, üzerlerine atılan bombadan bile etkilenmemiş aynen bir film seyreder gibi haberlerde Filistinlilerin, Iraklıların dünyadaki başka mazlum insanların uğradıkları problemlere sadece seyretmek, hatta gönülden dua bile edememek işte bizim ciddi problemlerimizden bazıları bunun vicdani özellikler içerisinde ya insanı ...hüzünlü bir... ...olgunluğa götürecek... ...ya da... ...stresler, bunalımlar, huzursuzluklar... ...aile geçimsizlikleri... ...geçimin... ...diğer konulardaki... ...mahvedici problemleri... ...şeklinde... ...insanın... ...görevini yapmadığı bir durumda... ...daha dünyada bile sıkıntılar... ...gönül huzursuzlukları... ...insanın peşini bırakmayacaktır... ...ben günümüzdeki... Manevi, sosyal, siyasal cehennemlerden esas gerçek anlamdaki Kur'an'ın anlattığı ahiret cehennemine geçmek istiyorum. Cehennem, azap yurdu olan ateşin ve ateş gibi diğer cezanın özel bir ismidir. Hem oradaki mekanın adı hem de azabın adıdır. Arapçada cehman kelimesinden alınmış, cehem kelimesinden ...türetilmiştir. Cehem kelimesi Arapçada sert ve çirkin olmak, ...cehmansa dibi görünmez, derin bir kuyu anlamına gelir. O yüzden cehennem hem sertliği, çirkinliği, azabın dehşetini ifade eder, ...hem de şiddetli bir işkenceyi, ciddi bir hapishane eziyet yerini, ...görünmez derin kuyular içerisinde olabilecek hayale bile zarar getirebilecek dehşetleri temsil eder. Kur'an-ı Kerim'de cehennem kelimesi 77 yerde zikredilir. Ama cehennem kelimesinin dışında başka kelimelerle de izah edildiği olur. Söz gelimi cehennemin kapıları veya mertebeleri ayrı ayrı bölümleri şeklinde değerlendirilen yedi ayrı cehennem kapısı, cehennemin diğer isimleri. Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı vurgulanır. Sadece cehennemin ateşinden bir çeşit azabından bahseden nar kelimesi 145 yerde vurgulanır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de 300 civarındaki ayette direkt cehennem ve cehennemle alakalı kelimelerle o azap bahsedilerek uyarılarda bulunur, ikazlarda bulunur Cenab-ı Hak. Allah bizi korkutmak ister mi, niye korkutuyor, niye azabını gündeme getiriyor, bunları dersin belirli aşamalarında gündeme getireceğim. Ama öncelikle şunu ifade edeyim ki, Allah kendisini öncelikli olarak ve büyük oranda rahmetle alakalı, rahmet ilahı olarak alemlere rahmet eden bir, ...Rab olarak kendisini tanıtıyor, rahmetinin gazabını geçtiğini ifade ediyor. Dolayısıyla Allah'ın e, 99 e, şeklinde ifade edilen aslında 99'dan da fazla olan... ...hatta bir izaha göre de sayılamayacak kadar sonsuz olan isimleri içerisinde... ...azapla ilgili 3-4 tane isim vardır. Esas Allah'ın isimleri rahmetle merhametle, lütufla, ihsanla, nimetle alakalı çoğunluğu yüzde doksan oranında bu şekildedir. Ama her insan rahmetle ilgili nimetlerin, ihsanın anlatılmasıyla ilgili güzelliklerden etkilenmeyebilir. Fıtratı, vicdanı bozulmuş insanlara yer yer ceza ile, tehdit ile, azap ile onları Yola getirmeye çalışmak yine Allah'ın rahmetiyle alakalıdır. Yani Allah'ın cenneti kadar cehennemi de bir rahmettir. Cehennemle ilgili, azapla ilgili ayetleri de bize bir uyarı, bize birer işaret, bizi sevdiği için, azaba cehenneme gitmemizi istemediği için, bundan razı olmadığı için, bizi uyarmak, bize merhamet etmek için Allah azap ayetlerini cehennemle ilgili vurgularını ısrarla sık sık yapmaktadır. Nedir cehennem? İslam alimlerinin çoğunluğuna göre, ehli sünnet alimlerinin hemen tümüne göre kafir, münafık ve müşrikler cehennemde ebedi kalacakları halde, tövbe etmeden günahkar olarak ölen ve Allah'ın kendilerini affetmediği müminler cehennemde ebedi kalmazlar. Demek ki cehennem Esas olarak kafir, münafık ve müşriklerin kalacağı ceza evleridir. Onların ceza görecekleri mekanlardır. Müminlerin ebedi kalmayacak olmalarına rağmen eğer ciddi manada günah ve isyan işlediler, tövbe etmediler ya da Allah tarafından affedilmediler ise onlar da geçici süre ile cehennemde kalıp sonradan cennete gideceklerdir. Kendilerine günahları kadar Azap edilir müminlere sonra oradan kurtulup cennete girerler ve cennette ise ebedi olarak müminler kalırlar. İşte cehennem bu azap yerinin adıdır. Cehennem açısından Kur'an'da farklı kelimeler kullanılır ama çoğunlukla nar yani ateş ismi kullanılır. Nar Türkçede meyve adı ama Arapçada ateş anlamına geliyor. Dolayısıyla bir meyve ile alakası yok. Kur'an-ı Kerim'de 145 yerde ifade edilen nar kelimesi ateş demek. Gözle algılanan alevli ateş anlamına geliyor nar kelimesi. Ateş insan bedenine bıçak yarasından, kurşun yarasından, diğer acı ve ızdırap veren, eziyet veren özelliklerden daha çok acı verdiği için... Ahirette kafir, münafık ve isyankar insanların cezası ateşle olacaktır. Cehennem ahirette suçlulara ceza olarak tutuşturulan ateşin bir ismidir. Cehennemin en çok, en açık vasfı ateş olduğu için bazen cehennem yerine Kur'an-ı Kerim sadece nar yani ateş anlamına gelen kelime ile kullanır. Sevgili dinleyiciler, Cehennemdeki fiziki ve psikolojik cezalar, insan nefsini terbiye etmek için müminleri ıslah etmek, kafirleri uyarmak ve onları ikaz edip imana davet etmek, yoksa sonlarının çok kötü olacağını hatırlatmak açısından Rabbimizin Kur'an'da uygun gördüğü ifadeleridir. Ümitle korku arasında olmalıdır mümin. Allah'ın rahmetinden, cennetten ümidi olduğu kadar aynı zamanda isyanlarının, günahlarının, Allah'ın hududuna riayetsizliğinin bir cezasının da olduğu, Allah'ın azabının da şiddetli olduğu, insanda dengeli bir şekilde olursa ancak hayatını da dengeli bir tarzda ahireti unutmadan dünya nimetlerine karşı ölçülü şekilde yaklaşabilir İç dengesini de Dışa yansıyan Özellikleri yönüyle de Dengesini ancak Ümit ve korku dengesini kurarak Oluşturabilir insan Sevgili dinleyiciler Dünya lezzetleri, eğlenceleri, ziyafetleri işte eğlenceler Keyifler, piknikler, tatiller Yatlar, katlar Ve benzeri özellikler Belki önemli ve kıymetli Kabul edilebilirdi Eğer cennet ve cehennem olmasaydı cennet ve cehennem var ve öylesine var ki bugünkü keyif alacağımız özellikleri de sıkıntı ve imtihanla alakalı dertleri de değişik gözle değerlendirmemiz açısından bir terazi bir sağlam ölçek olmalıdır. O yüzden Zenginlikti, keyifti, eğlenceydi, rahattı, dünya malı ve mülkü idi. Bunlar kafir gibi, ahireti hiç düşünmeyen, ona inanmayan insanlar gibi değerlendirilirse, o zaman insanın putları olabileceği gibi, insanı yönlendiren, insanın huzurunu da mahveden, insani özellikleri geri plana atan yanlışlıklar da olabilir. O yüzden, İyi ki cennet ve cehennem var, İyi ki var yoksa insanlar azdıkça azar, ezdikçe ezerdi. Nice azanlar ve ezenler eğer cennete ve cehenneme gerçekten iman etmiş olsa bu vahşetleri sergileyebilirler mi? İnsanlara kötülük yapabilirler mi? Zarar verebilirler mi? Karıncayı bile ezmemek için özen gösterme durumunu ahiret bilinciyle elde eden insan... Bir başka insana zarar verecek, onun ebedi hayatını özellikle mahvedecek, onlara haramları güzel gösterip, onların ahiret saadetine engel olacak yollara gider mi? İşte cennet ve cehennemin bize şuurlanmamız açısından Kur'an'da ısrarla zikredilmesi, dünyaya eğlenmeye, gezip tozmaya, oynamaya, Nefsin istediği şeyleri yapmaya, yani dünyadan kam almaya gelmediğimizi gösterecek, Allah'a kulluk yapmak, sadece imtihan olmak için geldiğimizi, dünyanın seçim ve geçim dünyasından öte esas olarak sınav dünyası, imtihan dünyası olduğunu bilmemizi sağlayacak cennet ve cehennem, ...insanı olumlu ve olumsuz yönleriyle kuşatıp insanın hayatını yönlendirecektir. Dolayısıyla sınavın çilesi ama çile olduğu halde güzel bir zevki, buruk da olsa tadı ortaya çıkacaktır... ...cehennem ve cennet bilinciyle. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim'in hemen her sayfasında cennet ve cehennemle ilgili mutlaka ama mutlaka bir vurgu vardır... Ahiretle, hesapla, kıyametle, cehennemin azabı, cennetin de güzelliğiyle ilgili bir vurgu vardır. Zaten canlıların, özellikle de hayvan ve insanların terbiyesi, ödül ve cezaya yöneliktir. Alemlerin terbiye edeni, Rabbi olan Allah, insanları da psikolojik özelliklerini en iyi bilen, onları yaratan olduğu için, bir taraftan ödül Yeri cennet, bir taraftan da ceza yeri cehennemi, insanları eğitmek, terbiye etmek, onları yönlendirmek, dolayısıyla merhametiyle onların dünyada güzel insan olmaları, ahirette de güzel mekanlara gitmelerini teşvik etmek amacıyla ödül ve cezadan ısrarla bahseder. Hayvanları da terbiye edenler öyle yapmıyorlar mı? Bir ellerinde kamçı, bir ellerinde şeker cinsinden bir ödül. Dolayısıyla bir taraftan ceza ile korkutuyorlar, bir taraftan da ödül vermeyi, istediklerini yapınca ödüllendirmeyi terbiye metodu olarak uyguluyorlar. Hayvanların terbiyesi de insanların terbiyesi de böyledir. Çocuk terbiyesinde okullardaki güzel eğitim veren kurumlardaki ki bunların başında aile de gelmektedir eğitimin de genellikle ödül ve cezadan geçtiğini, giderek bu ödül ve cezanın insanın şuurunda yer etmiş, içsel ödül ve cezaya dönüşmesi gerektiğini tekrar hatırlamakta fayda var. Rabbimizin cennet ve cehennemi de insanları terbiye etmekte kullanmasını böylece daha rahat anlayabiliriz. Büyük insanlar da eğer olgunlaştılarsa, Yine kendilerini motive etmek için ödül ve ceza kavramını şuurlarına yerleştirerek sık sık bunları gündemlerine alıp değerlendirmeleri kendileri açısından en doğru olacaktır. İşte bu usulde yine Kur'an'ın hatırlattığı terbiye açısından çok önemli bir husustur. Yani insan kötülük yaparsam bunun cezası ne olur? Kötülük yaparsam... Vicdanım beni rahat bırakır mı? Aynanın karşısına güzel bir şekilde geçebilir miyim? Kendimden razı olabilir miyim? Kendi kendimi sevebilir, hoşnut olabilir miyim? Allah benden razı olur mu? İnsanlar benden şikayetçi olmaz mı? Diye değerlendirmeli. İyilik yaptığında da insanın bir huzuru, mutluluğu, gönül saadeti nasıl açılıyor onu değerlendirmeli. Bir insanı memnun etmenin onun yüzünü güldürmenin, onun duasını almanın, ne kadar insana güzellikler açacağını bilmeli, almaktan daha tatlı olduğunu vermenin, yaşayarak görmeli. Ama bunu ısrarla unutmayacak şekilde, sık sık hatırlayacak şekilde kendi zihninde, şuurunda yerleştirmeli ve sık sık bunu hatırlamalı ki, İyi insan olsun, iyiliklerini hep devam ettirsin, kötülüklerden de ısrarla kaçsın. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de allah Teala cennet ve cehennemi bir eğitim, bir terbiye, bir merhamet özelliği olarak vurgular. İyi ki cehennemden bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de ki biz onun dehşetinden irkilip günah işlerken bir daha düşünmek, bir daha düşünmek. Bir daha düşünmek durumunda olalım. Gençliğimde ve yine zaman zaman orta yaşlarımda ve zaman zaman şimdilerde de yaptığım bir terbiyevi özelliği bahsedeyim. İnşallah riyaya girmiyordur. Sigara içmediğim, içmeyi hiç tavsiye etmediğim halde çoğunlukla yanımda çakmak veya kibrit taşırım. Nefsim bir günahı arzuladığında, bir isyana karşı meyil belirlediğinde, sokakta da, çarşıda da olsam, evde de olsam, kibriti veya çakma ateşler, parmağımı bakalım kaç saniye tutabileceğim diye oldukça ateşin, ki bir kibrit ateşidir, bir çakmak ateşidir, üzerine değirebileceğim kadar değiririm. Ve bu konuda, hiç de antrenmanlı olamamışımdır. Ateşe karşı duyarlılık kazanamamışımdır. Alışamamışımdır. Her zaman saniyelerle ölçülebilecek kadar bir zaman sonra kendi kendime ateşe karşı pes ettiğimi, mağlup olduğumu anlayıp güzel bir mağlubiyetin zevkini tatmışımdır. Ve nefsim... Ders almıştır. Dünyadaki şu basit bir kibritin çöpünün ateşine, kibrit çöpü tümüyle sönünceye kadar elimi tutamıyorsam, dünyadaki tüm ateşlerin yetmiş misli keyfiyet yönüyle, enerji ve kalite yönüyle şiddetli olan cehennem ateşine, devamlı ya da ...sayısız seneler kadar kalabileceğimi nasıl kendime yedirebiliyorum? Dolayısıyla ateşe dayanamıyorsam günahlara karşı niye meylediyorum? Niye günaha karşı hırslı ve koşar adım gitmek gibi bir şeyler geliyor içimden? Ateşin gerçekten sayfalarla, sözlerle anlatılamayacak kadar... ...öğretmenliği, vaizliği, nasihatliği, terbiye edici özelliği söz konusudur. Evleri yananları haberlerde zaman zaman izlerken o dehşeti gözümüzün önüne getiriveriyoruz. Hepimizin şu veya bu şekilde mutfakta yemek pişirirken ocaktan sıçrayan bir yağ veya benzeri şekilde... ...az veya çok bir tarafımız bir zaman yanmıştır. Yanma ateşinin diğer acılardan çok daha fazla ızdırap verdiğini hangimiz unutu veriyoruz. Niye unutu veriyoruz? Uyandığımızın bir durumu gözümüzün önüne her günah işlediğimizde binlerce defa daha fazla yanacağımız niye canlı bir tablo olarak gelmiyor? Bazı alimler söz gelimi 20. asrın büyük alimlerinden Said Nursi merhum gibi bazı zatlar cehennemin yerinin yer altı olduğunu söylerler. Tabii bu kesin bir şey olarak ifade edilmesi yanlıştır. Allah'ın bildiğimiz bilmediğimiz nice alemleri vardır. Ahiret aleminin dünya alemi gibi dünyevi alanla sınırlı olup olmayacağını kesin olarak değerlendirme yapmak herhalde doğru olmasa gerektir. Ama bazıları tahmin olarak yer kürenin Merkezine doğru olduğunu Olabileceğini ihtimal olarak Söylerler çünkü Dünya Tabir caizse ateş topunun Üzerinde duruyor Evet yer küresi dediğimiz dünya Tekrar edeyim Ateş topunun üzerinde duruyor Çünkü 50 kilometrelik ince bir kabuğun altında Cehennem gibi Lavlar var Hepimiz televizyonlarda Filan görmüşüzdür Hele belgesel izleyenler daha bir dehşetine fark ederek değerlendirme yapabilmiştir. Yanar dağlardan çıkan lavları söylemek istiyorum. Ne kadar dehşetli. Dağlar eriyor. Madenler, taşlar su gibi dehşetli bir şekilde eriyip gidiyor. Demir ve çelik üretilen ocakları düşünün. Taşların yandığı... Çimento fabrikalarını gözünüzün önüne getirin. Yanardağdan püsküren lavları gözlerimizin önüne getirelim. Ne kadar dehşetli. Ya cehennem? Bunlarla mukayese edilemeyecek kadar. Ahiret azabının dehşeti. Ve bütün bunlar bizi hala haramlardan alıkoymuyorsa, hala gerçek imanın yerini göstermiyorsa hala şüphelerden arınamıyor, hala ibadetin hazzını öne çıkartamıyorsak, eh bu insana artık hiçbir sözün, hiçbir nasihatin fayda etmeyeceği, kalbinin mühürlü, gözlerinin basiretinin kapalı, kulaklarının sağır olduğunu değerlendirebiliriz. Yani cehennem insana nasihat etme konusunda yeterli olmuyorsa, bu insanın artık yanması Hak olabilecektir. Bahar geldi, sıcaklık kendisini göstermeye başladı şu günlerde. Şu dünyanın yaz sıcağından, güneş altında durmaktan kaçan insan, cehennem sıcağına nasıl dayanacaktır? Bunun muhasebesini yapması gerekmiyor mu? Şu sıcağın altında ceketin pardesiyonun fazla geldiği ve insana ızdırap verdiği bir durumda, güneşin altında yürümek bile sıkıntı verdiği bir durumda, siz cehennemin azabını hatırlamıyorsanız, gerçekten ahirete iman etmiş oluyor musunuz? Bunu tekrar gündeme getirmek gerekiyor. O yüzden sevgili dinleyiciler, cehennemle ilgili tabloları, Kur'an'daki hatırlatmaları ısrarla gündemimizi almalı ve her gün cenneti ve cehennemi hesaba koyarak değerlendirmeli, düşünmeliyiz en azından yatağa girdiğimiz zamanlar, bunun endişesini daha fazla, her türlü haramlar, sokaktaki, çarşıdaki, televizyon ekranındaki, gazete sayfasındaki, iş yerindeki, vesairedeki, haram bakışlar, harama davetler, paranın, bize, her türlü haramlara karşı, göz işareti ederek, göz kırptığı, Boş ver canım, Para daha tatlı diye nefsimize, hevamıza şeytani vesveseler attığı bir durumda ahiret bilincimiz, cennet ve cehennem inancımız bütün bunların üzerine çıkmalı. Ve her türlü dünyevi menfaatine rağmen haramlar, Allah'ın yapmayın dediği, yasakladığı hususlar, Dinin çirkin gördüğü hatta mekruhlar bize ateşe atılmak gibi, cehennem azabına düşmek gibi gelmeli. Bazı dünyevi faydaları olduğu halde hapis cezası nice insanların yapacağı dünyevi faydalardan insanı çekip çevirebiliyor. Eğer 5 sene, 10 sene hapiste yatacaksa insan 3-5 gün, bir aylık keyif çatacağı bir durumu olmaz olsun diyor. Karşılığında bu kadar hapis cezası var. Değer mi şu 3-5 günlük keyif alacak duruma diyebiliyor. Dünyadaki 3-5 senelik hapis cezası ki orada ateş yok, orada işkence yok, orada Karnınız doyuruluyor, sırtınız giydiriliyor. Efendim çok soğuk veya çok sıcakla eziyet edilmiyorsunuz. Buna rağmen hapis cezası insanı bazı dünyevi açıdan ya da nefsin hoşlanacağı hususlar yönüyle faydalı zannedilebilecek şeylerden çekip çeviriyor da cehennem gibi Allah'ın dehşetli azapları insanı hala haramlardan hala kötülük ve çirkinliklerden uzaklaştırmıyorsa, bu insanın imanı bir tarafa aklı bile ne oranda vardır, tekrar değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. İnsanlar neticesini düşündükleri için bir trafik lambasına, bir kırmızı ışığa bile gösterdikleri hassasiyeti, neticesinin çok daha feci olması yönüyle, Allah'ın koyduğu kırmızı ışıklar olan haram dediği hususlarda göstermezlerse neticesinin ne kadar kötü olabileceklerini bir kıyas yaparak değerlendireversinler. Sevgili dinleyiciler, cehennem ve oradaki hayat, Kur'an-ı Kerim'de şöyle tasvir edilir. Suçlular cehenneme vardıklarında cehennem onlara büyük develer gibi... Dağlar gibi kıvılcımlar saçar. Uzaktan gözüktüğünde cehennemin kaynaması ve uğultusu işitilir. İnkarcılar müşrik ve kafirler için bir zindan olan cehennem, ateşten örtü ve yataklarıyla cehennemlikleri her taraftan kuşatan, yüzleri dağılayan ve yakan, deriyi soyup kavuran, yüreklere çöken, kızgın ateş dolu bir çukurdur. Kur'an'ın ...tanımlamalarını söylüyorum. Yakıtı, insanlarla taşlar olan cehennem, kendisine atılanlardan bıkmayacak, yeterli görmeyecek, dolmadığını söyleyecektir. İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde serin ve hoş olmayan bir kara dumanın gölgesinde bulunacak cehennemliklerin, derileri her yanışında azabı tatmaları için... ...başka başka derilerle değiştirilecektir. İnsanın vücudu... ...dünya vücudu gibi olmayacağından... ...organları tümüyle yanıp... ...kül olmayacak... ...organları ve derileri... ...her yanmadan sonra... ...yeni bir organ ve yeni bir... ...deriye dönüştürülüp... ...bu azap devamlı... ...sürekli hale getirilecektir. Dünyada yanmalar... ...birkaç saat yanarsın sonra ölür gidersin. Orada böyle bir son olmayacak yanmalar, o acılar peş peşe sürekli olarak devam edecektir. Onların yiyeceği zakkum ağacı, içecekleri de kaynar su ve irindir. Orada serinlik bulamadıkları gibi, içecek güzel bir şey de, bir meşrubat da, bir su da bulamayacaklardır. Allah'ı görmekten mahrum kalacak kafirler, müşrikler, Allah bağışlayıp onları rahmet etmeyeceğinden cehennem azabı onları devamlı kuşatıp duracaktır. Günahkar müminler cehennemde ebedi kalmayacaklar. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde bildirildiği gibi cezalarını çektikten sonra cennete konulacaklardır. Kur'an-ı Kerim cehennemin yedi kapısının olduğunu bildirir. لَهَا سَبْوَةُ اَبْوَابُ لِكُلِّمْ minhum juz şeklinde Hıcır Suresinin 44. ayetinde ifade edilir. Yani maal olarak ifade edeyim. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır denilir. Cehennemin yedi kapısı şeklinde ifade edilen bu ayet müfessirlerce iki şekilde tefsir edilir. Birincisi cehenneme girecekler çok olduğu için yedi ayrı kapısı vardır. Dolayısıyla Ayrı ayrı kapılardan ayrı ayrı grup grup insanlar girecektir şeklinde ifade edildiği gibi ikinci olarak da cezalandırma azgınlığın dünyadaki amellerin çeşidine ve derecelerine göre olacağı için cehenneminde yedi ayrı tabakası vardır. Yani her insanın azabı dünyadaki yaptıklarına göre farklı olacağından ayrı ayrı. ...bölümlere, cehennemin farklı tabakalarına gönderilecektir şeklinde... ...cehennemin yedi kapısı, yedi ayrı tabaka, yedi ayrı bölüm, yedi ayrı ceza çeşidi şeklinde de anlaşılır. Cehennem yedi kapı veya yedi bölümdür. Bu bölümleri Kur'an-ı Kerim ifade eder. Dolayısıyla birincisi cehennem, ikincisi cehim, üçüncüsü haviye, dördüncüsü hutame, beşincisi leza... Altıncısı se'ir, yedincisi sekar şeklinde ifade edilen bu tabakaların kısaca manalarını söyleyeyim. Cehennem derin kuyu demektir. Cehennem tabakalarının yedili tasnefi içerisinde azabı en hafif olan, en üst tabaka kabul edilir alimlerce. Cehennem genel olarak ahiretteki tüm azap, Çeşitlerinin tüm azabın bütününü anlattığı gibi özel olarak da cehennem diye ad verilen değişik azapların en üst tabakasının adı olmaktadır. Dolayısıyla iki ayrı anlama gelecek şekilde değerlendirilir cehennem kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de 77 ayette cehennem kelimesi zikredilir. Bundan sonra ikinci tabaka olan cehim. Cahim kelimesi kat kat yanan, alevi ve ısı derecesi çok yüksek bir ateş anlamında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de 26 ayette geçer cahim kelimesi ve bazı hadis-i şeriflerde de kullanılır. Kur'an'da daha çok cehennem yerine kullanılır, birkaç ayette de işte tutuşturulan yakıcı bir ateş, lügat anlamında kullanıldığı görülür. Haviye kelimesi işte cehennemin üçüncü tabakası olarak ad verilir. Kelime anlamı uçurum, derin çukur manasına gelir. Kur'an'da bir yerde Kari'a suresinde ifade edilir. Ayetin devamında Haviye'nin ne olduğu Kur'an ifadesine göre izah edilir. Dolayısıyla onun harareti çok yüksek bir ateş olduğu Kari'a suresinde izah edilir. Cehennemin dördüncü kapısı veya dördüncü tabakası ise hutamedir. Kırmak ufalayıp tahrip etmek anlamında hatm kelimesinden türemiş hutama kelimesi Allah'ın yüreklere kadar tırmanan tutuşturulmuş ateşi diye açıklanır. Hümeze suresinde hutama kelimesi dolayısıyla hutama azap çeşitlerinden cehennemin bölümlerinden bir bölüm olarak ifade eder. Leza ise cehennemin beşinci tabakası veya kapısı olarak ifade edilir. Halis ateş anlamına gelir bu kelime. Kur'an'da bir yerde geçer. Bedenin iç organlarını söküp atan, bedenin organlarını söküp koparan anlamında kullanılır. Böyle bir azap çeşididir. Meariç suresinde bu azap ve cehennem çeşidi ifade edilir. Cehennemin altıncı bölümü ise seirdir. ...tutuşturmak, alevlendirmek anlamında sar kökünden türemiş bir sıfattır. Dört ayrı ayette vurgulanır. Cehennem kelimesi yerine onun bir eş anlamlısı gibi kullanıldığı görülür ayetlerde. Bazen de tutuşturulmuş alevli ateş anlamında kullanılır Kur'an'da. Sa'ir işte cehennemin bölümlerinden, tabakalarından ya da kapılarından birinin adıdır. Yedinci kapı veya yedinci bölüm ise sekar kelimesiyle ifade edilir. Sekar, şiddetli bir ısı ile yakıp kavurmak anlamında sakr kökünden türemiş bir isimdir. Dört ayette geçer, cehennem yerinde kullanılır. Müttessir suresinde e, yaktığı şeyi tüketircesine tahrip etmekle birlikte, hiç sönmeyen, devamlı yakmaya, yanmaya devam eden ve insanın derisini yakıp kavuran anlamında, Kullanılır Kur'an'da. Bunun yanında yine cehennem yerine kullanılan başka kelimeler de vardır Kur'an'da. Söz gelimi 5 ayette azabul harik, yakıcı ateş, yangın azabı şeklinde kullanılır. 12 ayette hamim kelimesi kullanılır. Kaynar su, sıcak su cehennemdeki azap türlerinden biri olmak üzere. Yine semum kelimesi, yine cehennemdeki azap özelliklerinden biri olarak vurgulanır. Temas ettiği her şeyi zehir gibi etkileyip dokularına işleyen çok sıcak bir rüzgar anlamındadır. Semum kelimesi. Dolayısıyla bu da cehennemin değişik bir azabıdır. Cehennem azabının yine türlerinden biri olmak üzere siccin kelimesi de kullanılır. Siccin Arapça'da hapishane anlamına ya da derin bir çukur, derin bir kuyu anlamına gelir. Hapishaneler eskiden yedi kule zindanlarında filan görüldüğü gibi kuyu şeklinde de yapılır. İnsanlar hem kolay çıkamasın diye. Dolayısıyla Arapçada hem hapishane hem de derin bir çukur anlamında kullanılan siccin, siccin veya siccin kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yine cehennem azabı için hem bir hapishane ile hem derin bir kuyu çıkması mümkün olmayan bir çukur olarak vurgulanılarak insanların Bunlardan etkilenmesi, kendilerine çeki düzen vermeleri istenir. Yine azıp sapmak anlamındaki vay kelimesiyle cehennemin bazı dehşetli sahneleri Kur'an'da ifade edilir. Yine bunun yanında veil kelimesi Arapçada aslında vay haline yazıklar olsun ona anlamında bir ünlem ifadesidir veil kelimesi ama Kur'an'da cehennemin derelerinden azap çeşitlerinden biri olarak ifade edilir. Cehennemde bir kuyu, dağ veya vadi'nin adı olduğu fesirlerce ifade edilir ve kelimesinin demek ki cehennemle alakalı nar yani ateş kelimesi başta olmak üzere değişik azap cinsleriyle alakalı değişik kelimeler de kullanılır. Dolayısıyla Kur'an'da yaklaşık 300 civarındaki ayette cehennem ve cehennemle ilgili azabın Direkt olarak sahnelendiği kelimeler ifade edilerek böyle bir azaptan Allahü Te'ala bizi sakındırmak için merhametiyle bizi terbiye edip eğitmek, bizi güzelliklere yöneltmek için vurgular bunları. Sevgili dinleyiciler Azabın değişik değişik çeşitleri gözlerimizin önüne bu kelimelerle bu ifadelerle bu tabakalarla gündeme getirilmeli. Ve insan hissiyatının bunlara ne kadar meyledip, bunlardan hoşlanıp hoşlanmayacağı, Allah'ın hiçbir vaadinin yanlış olmadığı gibi, hiçbir vaidinin tehdit ve azabının da gereksiz, beyhude ve boş olmadığını bilmek mecburiyetimiz var. Allah'ın lütfuna, merhamet ve nimetlerine iman ettiğimiz gibi, onun çok şiddetli azabının da olduğuna İman etmek zorunluluğumuz var. Her konuşmada veya her türlü nasihatte cehennemden, azaptan, Allah'ın yakmasından bahsetmek elbette hoş bir şey değildir ve uygun da değildir, eğitici de değildir. Hele hele insanlarımızın bazıları çocuklarına belki kolay bir terbiye olsun diye bazı hataları yapınca, Allah yakar diye, Allah cehenneme atar diye çocuk eğitimi için cehennemi Allah'ın yakmasını, ateşini vurguluyorlarsa bu her yönüyle yanlış bir eğitimdir, yanlış bir terbiye metodudur. Çünkü çocuklar bazen hatalar işleyebileceklerdir, onların akılları henüz kıvama gelmediği için mükellef yaşlarında olmadıkları, büluğa ermedikleri müddetçe onlara Allah yakar demek... Allah'ın ateşiyle, azabıyla, cehennemiyle daha bülüğe ermemiş bir çocuğu tehdit etmek, anne baba açısından da eğitimciler, öğretmenler, hocalar açısından da çok çok yanlış bir ifadedir. Allah'ı sadece yakan, yakıcı, azabı olan cehennem sahibi bir gaddar, zalim, ceberut bir ilah olarak anlatmak, çocuğun zihninde de yanlış bir ilah anlayışına götürecektir. O'nun yakıcılığını ve cezasını önceliklemek Kur'an usulüne göre de peygamber terbiyesine göre de kesinlikle yanlıştır. Biliyoruz ki Kur'an'dan ve sünnetten yola çıkarak kafirlerin çocukları bile bloğa ermeden öldülerse Allah onları yakmayacaklardır, yakmayacaktır, azap etmeyecektir, cehennemine atmayacaktır. Öylesine merhamet sahibi bir Allah inancı insanlara yerleştirmelidir. Çocuk yaştaki insanların ne yaparsa yapsın yaptıklarından dolayı Allah'ın azabıyla, ateşiyle, cehennemiyle tehdit edilmesi hem Allah'a hem dinimize iftiradır. Hem de terbiye yönüyle, eğitim yönüyle, Allah'ı sevdirmemek yönüyle yanlıştır. O yüzden Cennet ve cehennem konusunda bazen vaizlerin veya halk kitabı türündeki bazı kitapların mübalağalı tasvirleri söz konusudur. Bunlar bazen eğitim amaçlı terhip ve terhip dediğimiz korkutma ve rağbet ettirmek, teşvik etmek amaçlı ifadeler olabilir ama bu konularda uydurma veya zayıf hadisler de söz konusu olabilir. Gaybla ile ilgili konularda delilsiz beyanlar yanlıştır, çocuklara e, azapla, cehennemle ilgili Direkt olarak Allah seni sevmez, Allah seni yakar ifadesi yerine bunu yapmazsan, şu güzellikleri yaparsan Allah seni çok sever, Allah sana çok güzel nimetler verir, Allah sana cennet verir, dünyada yardım eder şeklinde olumlu şekilde Allah'ın rahmetini, cennetini önceliklemek gerekir. Allah kendisini öncelikle rahman ve rahim olarak merhamet sıfatlarıyla, tanıtır ve esmasının yüzde doksanı ve daha fazlası da hatta rahmetle, lütufla, nimet ve ihsanla alakalıdır. O yüzden sevgili dinleyiciler, cehennem konusunu dozu ayarlanmış şekilde ve uydurma ve zayıf rivayetlerden arındırılmış şekilde çocuklara cehennemden bahsederken Allah seni yakar şeklinde değil de Allah inanmayan, bülü yaşını aşmış, Aklını başına aldığı halde isyan etmekte direnen Allah'a şirk koşan insanları yakar Allah'a hakkıyla kul olmaya gayret eden insanlara da dünyada ahirette çok büyük nimetlerle lütufta bulunacaktır. İsyan edenlerin de azaba liyakat kesmedecekleri kendi elleriyle kendilerinin azabını kendilerinin istedikleri böyle bir akılsızlığa da acımamak gerektiğini güzel dille Anlatabilmek, eğitimcilerin, anne ve babaların hassasiyet göstermeleri gereken hususların başında gelir diye ifade edelim. Sevgili dinleyiciler, cehennem ehli kimdir? Cehenneme layık olanlar kimlerdir? Bu konuyu Kur'an'dan yola çıkarak ifade etmek, işlemek gerekiyor. Dünyada işlenen günahlara karşılık ahirette uygulanacak cezanın yeri anlamındaki cehenneme, Sadece ve sadece cehenneme layık olanlar, cehennemi hak edenler girecektir. Allah haksız yere hiçbir kula, hiçbir yaratığına en küçük çapta zulmetmez. Haksız yere kimseyi cezalandırmaz. O yüzden hak etmeyenlere, suçsuzlara, Allah'a hakkıyla kulluk yapmak için gayret sarf eden ama beşer olduğu için zaman zaman ufak tefek hatalar yaptığı, Hata yaptıktan sonra hatasında ısrar etmeyen, tövbe eden insanlara Allah cehennemiyle değil cennetiyle dünyada nice nimet ve lütfuyla ve esassa ahirette ebedi ödülleriyle muamele edecektir. Allah'ın rahmeti gazabını aşmıştır. Allah dilediğini hak ettiğinden fazla mükafatlandırdığı halde, Söz gelimi Bakara suresi 105. ayette ve başka bazı ayetlerde ifade edilir. Allah hak edene hak ettiğinden daha fazla ödüller, nimetler, dünyada ve ahirette mükafatlar verdiği halde kimseye hak ettiğinden daha fazla azap vermez. Hak ettiğinin en küçük çapta birazcık fazla olarak ceza ve azap vermek Allah'a zulüm isnat etmektir. Allah zerre kadar zulmetmez. O yüzden adaletini azap yönüyle kesinlikle kullanır. Ödül içinse adaletiyle birlikte adaleti de aşan ihsanıyla, fazlıyla, lütuf ve nimetlerinin bol bol saçılmasıyla Allah hak ettiğimizden daha fazla nimetler verecektir. Dünyada hak etmediğimiz halde nice güzel organlar, nice güzel duygular, Gönül aleminin güzelliklerini nimet olarak lütfeden Allah, ağzımıza tat, gözümüze nur, kulağımıza güzellikleri duyabilecek özellikler veren Cenab-ı Hak, bunun yanında nice sayamayacağımız nimetleri bize hak etmediğimiz halde bahşeden, lütfeden Allah, imtihan sadedinde çok az sayıdaki haramlardan bizi kaçındırmış, kendisini tanıyıp, kendisine teşekkür edecek, zamanımızın çok fazlasını da almayacak kadar, az sayıda ibadetlerle emretmiş ve bu güzellikleri yerine getirenlere, dünyada daha güzellikler, kulluk yapmanın huzurunu, mutmain bir kalp, huşu duyan, zevk alan bir gönül ile ödüllendirirken, esas ödülü ahirete bırakmıştır. İnsanın aklı da zaten, Geçici bir sıkıntıdan sonra büyük, uzun zaman güzellikler olacaksa, o sıkıntıları bile seve seve katlanır, o zahmetlere seve seve dayanır. O yüzden insanlar dünyada bazı zahmetlere gönül rızasıyla katlanmak için, maişetini temin etmek hususunda bir gün 8-10 saat çalışır ki akşama gündelik alabilsin. Bir ay zahmetlere katlanır, çalışır ki, Belirli bir oranda maaş alabilsin. Tabii ki cennetin de bir bedeli, cennetin de bir karşılığı vardır. Böyle yapmayan insan akılsız insandır. Belirli bir zaman zahmetlere katlanmayan hazırcı bir insanın toplumada kendisine de bir faydası olmayacaktır. O yüzden hem ahiretteki cennet ve cehennem hem dünyadaki sıkıntı ve bazı, güzelliklerin neticesi olarak ödüller, insanı olgunlaştıran, hayrına doğru güzelleştiren güzel açılımlardır. Onun için, yaratıklarının en şereflisi kılan, insanı eşrefi mahlukat olarak var eden, yeryüzünün halifesi olarak insanı seçen, Allah, insanı güzelliklerle donattığı gibi, kainatın yaratıcı ve yöneticisini, kendi özelliklerini veren, kendisini yaratanı tanıyıp onu tazime dönüşen bir sevgi ile insanı Allah'a kulluk yaptığı durumda onu daha fazla sevecek ve onu cehenneme, azaba elbette atmayacaktır. Dünyada şerefli ve güzel bir varlık olarak yarattığı gibi ahirette de güzelliklere onu nimetiyle sevk edecektir. Ama insan, Rabbini, yaratıcısını, her türlü güzelliklerle onu yaratanı tanımayıp, ona saygı duymayan, onu her şeyden daha fazla seven bir özellikle, ona kulluk ve ibadet yapmaya yönelmediği müddetçe, yani selim yaratılış istikametinden ayrılıp, inkara ve isyana yöneldiği sürece, Allah onu cehennem ehlinden sayılmaya layık olduğunu ifade eder. Dolayısıyla o cehennemi kendi akılsızlığıyla, aklını kullanmamasıyla, gözünü, kulağını, gönlünü doğru istikamette kullanmayıp kendi kendine zarar vermesi, kendi kendine azabı istemesiyle ona layık olduğunu göstermiş olur." Allah insana zulmetmiyor cehennem ile insan kendi kendine zulmediyor. İnsan Allah'ın irade verdiği bir yaratık olarak yaratıldığından ve her şeyiyle onu sınadığı, imtihan ettiğinden dolayı insana cehenneme gitme özgürlüğü de verilmiş. Günah işleme özgürlüğü, haram işleme, isyan etme, şirke gitme özgürlüğü aslında insanın cehenneme gitme özgürlüğüdür. Hiçbir Kişi bir insanı zorla cennete götüremez, zorla cennete meylettirmez. Dolayısıyla bir insanı kendisi istemediği müddetçe cennete onu zorla sürükleyebilecek bir varlık da söz konusu değildir. O yüzden insan Allah'ın güzel özellikleriyle donandığı, aklını kullandığı, vicdanını kullandığı, gönlünü kullandığı anda mutlaka iman edecek, iman onu Kur'an'a, onu peygamberlere ve alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberin mesajına ulaştıracak. Onlar da cennet ve cehenneme gidilen yolları gösterdiğinden insan aklıyla Allah'a teslim olmanın yolunu bulacak. Ondan sonra da vahiy kılavuzluk yaparak hidayetiyle onu cehennemden kurtarıp cennete doğru ...göndermeye çalışacaktır. İnsan ille de ben yanacağım... ...ille de cehenneme gitmek istiyorum... ...ille de Allah'ın azabını... ...sonsuza kadar yaşamak istiyorum... ...diyorsa... ...ona söylenilecek bir söz yok. Bunlar belki... ...azılı kafirler, İslam düşmanı... ...bilinçli olarak... ...insanlara, Müslümanlara zulmeden... ...tağutlar, müstekbirler... ...kan emici emperyalistler... ...vampir zihniyetli... ...siyonistler... Zalim, müstekbir insanlardır, acımasız insanlardır, üç kuruşluk dünya menfaati için hayatı nice insana zindan eden, insanlara dünyada cehennem azabının küçük bir benzerini göstermeye gayret etmek için çırpınan zavallı insanlardır ki, bunlara da başka türlü yola gelmeyecekleri için, yaptıklarının yanlarına kar kalmaması için, mazlumların Rabbi, Müstazafların Rabbi, dualara icabet eden gariplerin Rabbi olan Allah, o gariplerin, mazlumların intikamını dünyada değilse de ahirette kesin bir şekilde cehennem ve değişik şekilde şiddetli azapla alacaktır. Dolayısıyla zalimler için yaşasın cehennem demek zorundayız. Elbette gafil, aldatılmış, kandırılmış, cahil. Zavallı insanların gariban insanların cehenneme gitmesine karşı gücümüzün yettiği kadar kollarımızı makas gibi açarak durun kalabalıklar bu cadde cehenneme doğru gidiyor bu gidiş iyiye doğru gidiş değil gidişinizin sonu azaptır gidişinizin sonu uçurumdur dehşettir demek cahil insanları zavallı insanları aldatılmış kurbanı olmuş zavallı insanları Gittikleri yerden uyarmak, dünyaya geçim için gelmediğini, yaşamak veya yaşadığını zanneden işte israf, madde, eşya biriktirmeye gelmediğini hatırlatmak, dünyada fakirlik ve sıkıntının çok önemli olmadığını, esas öteki alemdeki sıkıntının önemli olduğunu haber verebilmek gerekiyor. Acından ölen insanın olmadığını, insanın zor, zahmet, sıkıntılı, hoşa gitmeyecek işlerde de çalışmış olsa en azından karnını doyurabilecek bir duruma gelebilecek şekilde güçlü olarak yaratıldığını hatırlamak, onları aç bırakan zalim insanlara kızarken günahların peşinde koşmamak, ...gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. O yüzden hocalara, o yüzden öğretmenlere, o yüzden eğitimcilere, o yüzden okur ve yazarlara, o yüzden tahsilli insanlara, mümin olan bu özelliklere sahip insanlara, o yüzden anne babalara çok iş düşüyor. İnsanlara azabı hatırlatmak, cehennemi hatırlatmak, o yüzden de nasıl olursa olsun da para olsun zengin olayım ama bu noktada haram helal önemli değil diyebilen, Allah'ın haramlarını önemsemeyen, hapis kadar önemsemeyen, aç kalmak kadar önemsemeyen, elbisesiz evsiz olmak kadar önemsemeyen, güneşin altında sıcakta üç gün kavrulmak kadar önemsemeyen insanlara hatırlatmak, hatırlatmak, hatırlatmak gerekiyor. Anne babanın Çocuklarının dünyada rahatını düşünülmesi, dünyada açta açıkta kalmamasını istediklerinden çok daha önemli olarak onları azaptan, elim, acıklı, sonsuz azaptan kurtaracak yolu göstermeleri gerekiyor. Evet sevgili dinleyiciler, bütün bu nasihatlerle eğitimcilerin her şeyden önce de kendi nefislerini unutmamaları, cehennemde, Değirmenin etrafında dönen bazı hayvanlar gibi değirmenin etrafında dönen bağırsakların etrafında dönerek cehennemde azap gören kişilerin başkalarına iyiliği emri bil marufu anlattığı halde kendileri onu yapmayan kişiler olduğunu hatırlamış olalım ve eğitimci olarak anne baba olarak evladımızın terbiye ettiğimiz insanların sorumluluğunu taşıdığımız mesuliyetini Duyduğumuz kişilerin, komşularımızın, akrabalarımızın cehennemde yanmaması için gayret sarf etmek ve bu yönüyle de evvela kendi nefsimizi terbiye etmek, kendimizi azaptan kurtaracak davranışlarda, güzel ahlak ve örnekliklerde bulunmak hepimizin ilk görevimiz olmalıdır. Rabbimiz cehennem azabından, dehşetinden bizi muhafaza eylesin. Cehenneme gidecek, cehenneme götürecek... Davranışlardan, amellerden, düşünce ve fikirlerden, inanç ve anlayışlardan bizi uzak kılsın, cennete yaklaştıracak ibadetleri, amelleri sevdirsin. Hepiniz hayırla, güzelliklerle kalın, hayatınız cennete benzesin, ahiretiniz cennet olsun sevgili dinleyicilerim.